Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, dünyanın en büyük petrol üreticisi ülkelerinin petrol ihracatında kesintiye gitmekte anlaşmasının ardından petrol fiyatlarının yükselişe geçmesi bekleniyor. Birçok kurum ileriye dönük petrol fiyatlarının artacağı tahmininde bulundu. Suudi Arabistan ve Rusya'nın da içinde olduğu OPEC artı ülkeleri günlük petrol üretimini Kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı aldı. Banka Brent petrol için son çeyrek tahminini 100 dolardan 110 dolara yükseltti. Kararı alan OPEC artı 13 OPEC yani petrol ihraç eden ülkeler örgütü üyesi ve petrol üreticisi diğer 10 ülkeyi kapsıyor. OPEC artı bu kararı son aylarda yavaşlayan küresel ekonomi nedeniyle düşen petrol fiyatlarını istikrara kavuşturmak için aldıklarını açıkladı. Ancak karar petrolün fiyatının artması endişelerini beraberinde getiriyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı veriler açıkladı. Buna göre 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurlarında 631'i çocuk, 340'ı kadın, 1697 kişi hayatını kaybetti. 12.867 kişi ise yaralandı. Yağışlar nedeniyle 2 milyondan fazla ev hasar gördü. 1 binin üzerinde çiftlik hayvanı ise maalesef hayatını kaybetti sel nedeniyle 1397 kilometre yol ve 440 köprü ise yıkıldı. Ülkede yaşanan afetten 33,4 milyon kişi etkilendi. WRI Sürdürülebilir Şehirler Türkiye'nin düzenlediği Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 2022 bugün İstanbul'da gerçekleşti. Bu yıl 10. kez hayata geçen sempozyumun başlığı Yaşanabilir Şehirlerin yolu yeşilden geçiyor. Yeşil ekonomi, yeşil finansman, yeşil yatırım. Sempozyumda uzmanlar yeşil ekonomiyi anlatırken şehirlere yeşil finansman sağlayan fonların temsilcileriyle de finansman kaynakları tartışıldı ve yeşil finansmanla fonlanan Örnek projeler incelendi. Yaşanabilir şehirler sempozyumu 2022'de ayrıca WRI Ross Center for Sustainable Cities Bilgi ve işbirliği Direktörü Dr. Robin King daha eşit bir şehre doğru raporunu sundu. 6 yıl süren bir projenin sonucunda hazırlanan raporda şehirlerde çevreyi ve ekonomiyi iyileştirirken kentsel hizmetlere adil erişimin nasıl ele alınacağı anlatılıyor. WRI Türkiye Direktörü Dr. Güneş Cansız ve WRI Ross Center for Sustainable Cities Vekil Global Direktörü Roger van der Berk'in ev sahipliği yaptığı etkinliğe Danimarka İstanbul Başkonsolosu Thierry Hoppe İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Eriksson Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arian de ve Kadıköy Belediye Başkanı Avukat Sherdy Dara Odabaşı ile Yeşil ekonomi ve yeşil finansman konusunda uzman dünyadan ve Türkiye'den çok sayıda konuk katıldı. Aşırı sıcak havaların beyinde olumsuz etkilere neden olduğu belirten uzmanlar bu etkilerin diğer organlara nazaran daha hızlı ve geri dönüşsüz olabileceğine dikkat çekiyor beyne. İnsan sağlığını etkileyen aşırı sıcak havalar iklim değişikliğinin sonuçlarından biri. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Beyin Sağlığı ve Hasta Derneği yani Beyin der. Onursal Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşkın Duman, iklim değişikliğinin insan beynine etkilerine ilişkin olarak havanın yapısı, kullanılabilir su miktarı, suyun özellikleri tarımsal üretimin etkilenmesi ve diğer çevresel varlıkların kalitesinin bozulması gibi sonuçların olumsuz etkilerine yol açtığını belirtti. İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki dolaylı etkilerinden de söz eden Duman, son zamanlarda yoğunlaşan araştırmaların İklimsel değişimlerin canlı dokuları doğrudan etkileyerek ortaya çıkardığı olumsuz etkilerin ayrıntılı şekilde ortaya konduğunu dile getirdim. Duman günümüzde küresel ısınma, yağış düzenlerindeki değişiklikler ve aşırı hava olaylarında artışla kendini gösteren iklim değişikliğinin küresel bir tehdit haline geldiği. Aşikar. Özellikle artan sıcaklık azalan yağış dengesinin yaşamsal riskler oluşturduğu uyarısında bulundu. duman ve ısı değişimlerinin birçok farklı mekanizmayla beyinde işlevsel bozukluğa yol açtığını, sıcaklıklardaki aşırı artışların beyinde kan akımının azalmasına neden olduğunu, ısı stresinin beyin omurilik sıvısının yapısını bozduğunu, beyin enerji mekanizmasının işleyişinin de yüksek ısıdan olumsuz etkilendiğini ifade etti. Beyin derbaşkanı Profesör Doktor Derya Uludüz de vücut sağlığı bir sıcaklığı korumak için kendini yeterince soğutamadığında ısı stresi meydana geldiğini, bunun da bilişsel bozukluğa neden olduğunu ancak havalarda pek çok insanın kendini sinirli hissettiğini ve aşırı sıcaklığın zihinsel sağlığı da olumsuz etkilediğini belirtti. Uludüz Şöyle ekledi, yüksek sıcaklıklarda kan beyin bariyeri bozulmaya başlar. Böylece beyinde istenmeyen proteinler ve iyonlar birikerek iltaplanmaya neden olur ve normal işleyişi bozar. Ayrıca vücut çok ısınırsa hem cilde kan akışı hem de terleme durabilir. Bu durumda vücut ısısı yükselir ve beyin hücreleri geri dönüşü olmayan bir hasar görür. Küresel ısınmadan yaşlıların yanı sıra çocukların ve ergenlerin de olumsuz etkilendiğine dikkat çekti. Düz özellikle risk altında olanlar park etmiş araçlardaki küçük çocuklar ve yılın en sıcak günlerinde spor yapan ergenler dedi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.